Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz. Allah subhanahu ve teala Hepimizi mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle razı olacağı amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini vermeyi, sevdiği insanlarla birileri beraber kılmayı nasip etsin. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bizleri de neslimizi de tevhid ehli insanlardan eylesin. Bakın bizim örnek aldığımız şahsiyetlere ki İbrahim de sizin için çok güzel örnekler vardır. Örneklerden bir tanesini zikredip cuma meselesine girmek istiyorum. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplum şirk, küfür içindeydi. Ve İbrahimse neydi? Hanif dinindendi. Ne Yahudiydi. ...ne de Hristiyan'dı. Hatta Sara annemizden ...geçerken bir yerden... ...orada... ...müşrik, kafir, despot birisi var. Zalim birisi var. Eğer... ...bakire ise dokanmıyor. Evli ise kadınlarına ne yapıyor? Dokanan bir alçak zalim var. Orada İbrahim aleyhisselam... ...hanımından için ne diyor... Bu benim kız kardeşimdir. Ve Far annemize de vallahi senden, benden başka yeryüzünde iman eden var mı bilmiyorum diyor. Bakın böyle bir ortamda İbrahim Aleyhisselam ne kadar çalışmış, ne kadar davet etmiş fakat inanan insanlar çok az. Yok. İbrahim Aleyhisselam bir dua yapıyor duasında ne diyor ya Rabbi benden temiz nesiller halk et onlar namaz kılsınlar, pisi temizi ne yapsınlar? birbirinden ayırt etsinler Yani bir davetçi hiçbir şey yapamasa Allah'tan çocuk ister çocuğunun da salihlerden olması için ne yapar? Dua eder. Allah bizi de neslimizde salihlerden kılsın kardeşlerim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hanif dininden olan tevhid dinini benimseyen insan ve Müslümanların toplum ne kadar bozuk olursun, ne kadar meseleler birbirine karışırsa karışsın, her zaman saf, temiz ve düzgünlüğünü hiçbir zaman yitirmemesi gerekir. Ve temizi araması, temiz olanlar kalmasa bile Allah'tan kendi neslinden temiz nesiller getirmesini ne yapmalı? Niyaz etmelidir. Tabi evlilere de duyulur. Evlenmeleri gerekir. Evlenmeyince tabi olmuyor. Tamam. İşte Bekarların da evlenmesi gerekir. Diyorum. Yani bekar olunca çocuklar olmuyor. Mecbur evlenmeleri gerekir. Evet, bugün geldik Cuma meselesine. Allah bizlere merhamet etsin. Aydınlık yoldan ayırmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Hani Harun Hoca'nın da veyahut birçok sohbetlerde de işlendiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Diyor. Sonra sağına ve soluna ikişer çizgi daha çiziyor. Bunlar da diyor Bunların paralelinde, yani yanında giden yollardır. Ve hepsinin başında da bir şeytan oturur diyor ve bana gelin der diyor. Dinimizdeki bütün meseleleri sanki hep böyle olmuş. Dinin hangi meselesine bakarsanız bakın, oynadıkları, ifsad ettikleri öyle meseleler var ki bunlardan bir tanesi de cuma meselesidir. Şimdi namaz kılıdır mı, kılınmaz mı? Onu münakaşa yapmıyor şeytan. Neyi yapıyor? Cuma kılınır mı? Kılınmaz. Şimdi namaz nasılsa belli. Ferden de kılıyor adam, cemaatle de kılıyor. Burada bir müşkülat yok. Ancak ne var? Ameli imandan görmeyen, mürciye dediğimiz toplum, aslını inkar etmedikçe sen boşver diyor ama o da iyi bir Kur'an okuyucusuysa ona diyoruz ki al arkadaş Kur'an'ı oku, ne yapıyor? Kur'an'da bir bakıyor. Seni saka cehennemine sokan neydi? Biz namazlardan, kılanlardan değildik. He. Nasıl kardeş olacağım? Tevbe edeceğim. Namazı da kılacağım. Zekatı vereceğim. Dinde kardeş olacağım. Adam bir Kur'an okuyor. Demek ki namaz kılmazsan ben Müslüman olduğumu ne yapamam? İddia edemem. Cennete ne yapamam? Giremem. Hemen bunlar gidiyor. Burada müşkülat fazla gitmiyor. Ama Cuma meselesinde gelen bütün mesellere bakın, hep akli şeyler geliyor. Diyorlar ki hür değiliz. Yeryüzünde hiç İslam devleti yok. Öyleyse Cuma yok. Sanki Cuma devlet namazıymış gibi. Ve Diyorlar ki Cuma devlet başkanının kıldıracağı bir namaz. Halife yok. Halifenin de tayin ettiği bir adam yok. O zaman demek ki Cuma da yok. Veyahut bunu da geçiyor. Şeytan o kadar göre koymuş ki işte bunlar 657'ye tabi. fagut sistemin adamları işte bunlar müşriktir, kafirdir. Bunların arkasına ne yapılır, Namaz kılınmaz. Öyle gidiyor. Veyahut işte burası şirk beldesi. Yani o kadar çok. Veyahut bunlar fasıklardır, münafıklardır. Ben bunların arkasında kılmam. Kimi tamamen tekfir ediyor, kılmıyor. Kimi Tevhid Camii diye duymuşsunuzdur. Türkiye'de bazı yerler var. Gene en azından bir mescit oralar. Yani insanların namaz kılındığını bilinen bir yer. Onayladığım için demiyorum. En azından mescit olduğu biliniyor. Kimi öyle yerlerde toplanıp güya sağlam dedikleri bir imamın arkasında kılıyorlar. Kimi bunlar müşrik deyip tamamen terk ediyorlar. Peki bu namaz hakikaten devlet namazı. Yani hakikaten Halisenin kıldırması gereken bir namaz mı? Bunların yani içeriğine girmeden önce bir halletmemiz gereken, bilmemiz gereken meselelerden kardeşlerim. Şimdi Cuma meselesinde e, ayet mi önce gelmiş, hükmü mü önce gelmiş? Bunu biliyor musunuz? Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Cuma'nın hutbesindeyken Dışarıdan bir kervan sesi geliyor. Kervanın sesini duyan sahabeler ne yapıyor? Şu kıtlık zamanı, mal yok, mül yok ama baya bir şey gelmiş. 13-14 kişinin dışında hepsi ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyorlar, akılları başlarına geliyorlar. Biz neyi terk ettik? Cuma'yı terk ettik. Yani hutbe zamanı Allah Azze ve Celle Cuma 9-10-11. ayetleri indiriyor. Ne zaman indiriyor? Namaz kılınıyor. Namaz kılınırken yani Medine'de devlet kurulmuş, her şey var. Yani hükmü sünnette çok çok önce sabit olan bir şey, ayetten çok sonra ne yapılıyor? Tescil ediliyor. Aynen mesela abdest ayeti Maide 6, Nisa 43 çok çok sonra inen ayetler. Ama bunlardan önce abdest alınmıyor muydu? Alınıyordu. Yani sünnetle hükmü daha önce sabit, ayet daha sonra tes tescil ediyor. Cuma meselesi de böyle bir meseledir. Ayetle çok sonra tescil edilmiştir ama daha önceden Cuma ne yapılıyordu? Kılınıyordu. Peki devlet namazı mıdır? Hayır devlet namazı değildir. Delin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Cuma namazını ne yapmamıştır? Hiç kılmamıştır. Devleti var mıydı Mekke'deyken? Yoktu. Neyi vardı? Daveti vardı. Devleti vardı diyen oradan kimden çıktı? Yoktu. Daveti vardı. Ne yapıyordu Müslümanlar? Önce Habeşistan'a hicret ettiler. Sonra geri döndüler. Daha ağır işkenceler oldu. Medine'ye ne yaptılar? Hicret ettiler. Medine'ye hicret eden sahabeler çoğalınca orada iki tane ayrı sahabe o Müslümanlara ne yapmıştır? Namaz kıldırmıştır. Cuma namazı kıldırmıştır. Bukhari'yi Cuma babını açıp okursanız sahabenin bir tanesi gözleri ağma torun dedesini getiriyor. Burası neresi diye soruyor. Çocuk söyler, İşte burası diyor bize falanın Cuma kıldırdığı düzliktir diyor. Yerdir diyor. Allah ona rahmet etsin mesela Musabdık dediğin gibi. Onlar bize burada ne yapmıştır? Cuma namazı kıldırmıştır. Medine ne diyarıydı Faruk? Şirk diyarıydı. Devlet var mıydı? Yoktu. Allah Resulü neredeydi? Mekke'de. Mekke'deydi. Demek ki bu devlet namazı değil. Yine Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın ilk kıldığı Cuma namazına adama kendisi hicret ediyor. Hicret etti ki 14 günlük çireli bir yolculukta, Cuvasa denilen mevkiye geldiğinde kendisini karşılayanlarla birlikte ne yapmıştır? 40 kişi olmuştur. Orada ne atmıştır İlk Cuma'yı kılmıştır. Bir köyde. Bugün Hanefi mezhebi köyde Cuma namazı ne yapmaz? Kılmaz. Yok o şahsi Köyde ne yapmaz? Kılmaz. Nerede kılacak? Merkez bir ilçe olacak ki hep şu ulu camiler, cami kebirler diye görürsünüz ya, o ulu cami, cami kebir demelerinin sebebi, cuma kılınan cami demektir. Halbuki Ömer, Ömer el mümininken, cumayı kıldırırdı Medine'de. Evi Medine'nin sırtlarındaydı. Giderken daha Medine'nin sokaklarında cuma namazı ne yapılırdı? Kılınırdı. Yani caminin hangisi olursa olsun, cuma ne yapılır? kılınır. İlla bir camiye toplanıp da Cuma ne yapılır? Kılınmaz. Vallahi Rasulullah Vesselam da seferdeyken daha menziline varmamışken Cuma'yı ne atmıştır? Kılmıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şafii demek ki Cuma'yı kılabilmek için sayı 40 olması gerekir diyerek ilk Cuma'daki 40 almıştır. Allah kendisine rahmet etsin. Hata etmiştir. 3 kişi ya yani 2 kişi oldu mu cemaattır? dinimize göre e, cuma nedir? Kılınır. Cuma kimden düşer? Yolcuysa Bukhari'de gelen Ali'den rivayet vardır Allah kendisine rahmet etsin o da dilersen gene kılabilirsin. Yolcudan düşer çocuktan düşer hastadan düşer kadından düşer hastada e, soğuk varsa düşer tehlike varsa yağmur yağış düşer ve iki bayram bir araya gelmişse ne yapar? Düşer. Ve köleysen düşer. Bunun dışında her kim bile bile kasten üç cumayı terk ederse Allah onun kalbini ne yapar? Mühürler, Mühürler yani kafir olur. Şimdi gelelim devlet namazı. Devlet namazı değil. Bu Allah'ın bizden orucu nasıl fazla olarak kılmışsa Haccı nasıl faz kılmışsa böyle istediği nedir? Bir namaz çeşididir. Bunun dışında işte biz köleyiz diyenlere ben diyorum ki köle misin? Benim de köleye ihtiyacım var. Gel bana çalış. Yok. Adam rahat gerine gerine geziyor. Ticaret yapıyor. Ben diyor hala neyim? Köleyim. O zaman hanımın cariye çocuklarında köle. Getir karını. Getir malını. Yok. O zaman sen köle değilsin. Madem kölesin. İşte ben bu imamın arkasına namaz kılmam. Tamam. Gel senin arkanda kılalım. Ona da razı değil. Ben bu camide kılmam. E gel şu camide kılalım. Ona da yaklaşmıyor. Yani cumayı terk eden insanların aslında gözü cumada değil. Soruyoruz. Sen cumayı kılmak mı istiyorsun? Kılmamak için bahane mi arıyorsun? Cuma'yı kılmayan insanların bir tane elden tutulur bahaneleri yoktur. Getiremezler. Ve hatta Cuma kılmayan insanlar Cuma kılmayan insanlar aynen şu sözden gelirler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. E Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sensin. Günü, sensin. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen çünkü Allah senin bunu kılarsan ne yapıyor? Razı oluyor. Cuma'yı kılana mümin diyor. E, bunun zıttı nedir? Demek ki giden tamamen ne yapıyor? Aklı gidiyor. Cuma'yı terk edenlerin, Cuma kılınmaz diyenlerin bir tane şöyle tutunacak delilleri, yani şöyle elden tutulacak şöyle en ufak bir şeyleri nedir? Yok. Bir tane yok. Bir tane şöyle geçerli madenetlerini bulamazsınız. Ve cumayı kılmadıkları içinde, şimdi düşünün mühürlü bir yer düşünün. O mühürlü yerde hayat diye bir şey kalır mı? <gülüyor> Kalmaz. Sürgüleniyor. Artık kulaklar patlamıyor. Gözlerin önüne ne yapılıyor? Perde çekiliyor. Ne hak duyarlar? Ne hakka ne yaparlar? Yönelirler. Ne anlatırsan anlat. Onlara hiçbir şey ne yapmıyor? Kâret günür. Onun için Cuma nedir? Allah'ın namazlarından bir namazdır. Devlet, siyaset namazı değildir. Allah'ın farzlarından bir farzdır. Şimdi bakın, bir meseleyi bulunduğu konumda başka bir konuma koyarsanız halletmeniz mümkün. Cuma'yı da aynen şeytan ve avaneleri ne yapmıştık? bulunduğu konumdan almış şuraya koymuş yeni bir kapı açmış. Şimdi dinde olmayan bir şey. Şuraya açılırsa e biz neyle onaylayacağız bunu? Bizim dindeki anlattığımız ölçüler şurada. Çocuk musun? Yok. Hayız mı görüyorsun? Yok. Yorgun musun? Yok. Köle misin? Değil. Hasta mısın? Değil. E tamam, havada Kardı, yağmurdu, yok. İki bayram bir araya mı geldi? E, yok. O zaman kılacaksın. Bunları kılmıyorsan o zaman Allah Azze ve Celle o nefsini, hevasını ilah edineni gördün müdür? Ne yapmış bu adam? Nefsini ve hevasını ilah edinmiş. Gelelim bizim içimizde. Cuma'nın farz olduğuna inanıp da, Cemaatla kılmayan, yani cami dediğimiz yerde kılmayanlara git. Bizim selefimizden bakın, bağırsaklarından, yani bağırsakları dışına çıkmış, zincirle dövülmüş, o insanların arkasında ne yapmışlar? Namaz kılmışlar. Ne için? İslam'ın ahkamı bozulmasın. Müslümanların arasında fitne, fesat ne yapmasın? Olmasın. Bak, bizim dinimiz bunu getiriyor. Sahabelerin arasında bile kendi aralarında bazı müşkülatlar olmuş mu? Ama bu cemaata gitmekten, halifelik zamanını diyorum, cemaata gitmekten, cemaatten geri durmayı onlara ne atmamış, Getirmemiştir. Müşteridir. Bugün birileri fasık Birileri münafık deyip de Cuma'ya gitmeyip de kendileri şey yapıyorsa bunlar da dinde bir bidat çıkarmışlardır. Cuma'yı terk etmiştir diyemezsin. Halkları mühürlenmiş de diyemiyoruz ama bir bidat çıkarmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim işimizde şu Medine'de yani dinimizde bir bidat ihdas ederse kimler de ona uyarsa tövbe bile etseler onların tövbesini Allah kalır işleyene kadar gider yani. Bizleri işliyorsa. Allah da, melekleri de, peygamberler de lanet ediciler de ona ne yapar? Lanet, lanet eder. Bakın biz de bir cuma meselesinde ne kadar parçalara bölünmüşüz. Terk edenler ayrı bir dert. Kılanlar ayrı bir dert. Camiye gidenlerin de ayrı bir derdi var. Selası var mı? Zuhur ahırı var. Ondan sonra içinde ayrı ayrı şenlikleri var. Yani okunan bidat ayetleri, hutbedeki yanlışlıklar, cemaatin içindeki yanlışlıklar ve unutulan da birçok neler var? Şenlikler var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabe Allah onlardan razı olsun cuma günleri her işlerini boşaltırlar. Meşru bir mazeretleri yoksa sabah namazından sonra mescidi atmazlardı, Terk etmezlerdi. Cuma'yı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılırlar ve Allah'ın ıskınlanarlarlardı. Peki Cuma'nın önemi ne? Eyke halkını hiç okudunuz mu Kur'an'da? Hani şu cumartesi bir balık avlama kısmı var hiç gördünüz <Gülüyor> mü? Araf'ta, Bakara'da yani önemli bir kıssa olarak gelir ve onlara biz maymun olduk dedik. Onların hepsi maymunlar oldu ama soyları devam edici değil diyor. Fakat bunlar hala maymundan geldik diyor. onlar ayrı bir şey. Şimdi orada Allah Azze ve Celle Cuma gününü o ümmete tatil kılıyor. Onlar ne diyor? Yok diyor. Biz cumartesi isteriz. Ya Allah sana şu cumayı vermiş. Kadri kıymetini bilse. O gün senin için nedir? Bir bayram. Allah'ın o günde bir lütfu var. Allah'ın o günde gizlediği, razı olduğu ne var? Bir saati var. Yani zikirlen, tövbe istifarlan, dua ile o gününü ne yap? Geçir. Yok. Şimdi niye anlatıyorum? Biz Müslümanların hali de o iki halkından farksız durumun için anlatıyorum bu kısa. Onlar diyor ki biz cumartesiyiz tercih ederiz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Evet. Size o günü vereceğim ama sizi imtihana tabi tutarım. Onlar ne yapıyor? Balıkla geçinen bir kavim. Allah Azze ve Celle cumartesi günü balık avlamayı onlara ne yapıyor? Yasak, Yasak ediyor. Bize de ne yapıyor? Cumanın saatinde Allah'ın zikrine koşun. Daha sonra ne yapın? Rıskınızı arayın. Aynı bak bağlantı var orada bu bağlantılar. Onlar ne yapıyorlar? Haftanın altı günü balığa çıkıyorlar. Bir tane yok. Cumartesi günü deniz su yok. Balık var. Allah ol dediğini olmayacak bir şey yok. Olma dediği o da yok. Bakıyorlar ki balık dolu. Şimdi şurada servet var. Haram bir şey var. Neye meyleden insan hakka mı batıla mı? Hakka meyledi mesajlar. Çünkü veren de o. imtihan eden de o. Onlar ne yapıyor? Önce avlamıyor. Şeytan fasık birine fısıldıyor. Derin derin kapaklar, çukurlar açıyor, kapaklar koyuyorlar. Meseleyi uzatmak istemiyorum. Siz avlamayın. Buraya düşeni alın. Dalganın getirdiği balıkları toplayıp bir hafta satıyorlar. Bu iyice yerleşince bugüne. Şimdi günah işleyince öbür günahına var? Zemin var. Cuma'yı bir terk ettin. Ya bir daha terk edeyim. Ya yani ne olacak sanki gitmedi. Ya bu imamın arkasından namaz mı kılınır ya? Baksana hutbede neler okuyorlar. açıkça sen oku. Sen oku. Bir mücadele ver madem. Sahabe kalkıyor Allah bu yerleri kırsın dediği kim? Halifenin gönderdiği emir. valiye çıkıp da söylüyor bunu. Sen de bir mücadele versene. Ve onlar ne yapıyorlar? Bir günah bir günahı getiriyor. Denize çıkıp avlamaya başlıyor. Orada üç sınıftan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bir, günah. bu günah işleyen. İki, işlemeyen. Üç, işlemeyen. İki, işlemeyen ama işleyene karışmayan. Kim diyelim? Burada olmaması lazım öyle bir insan. Üç, işlemediği gibi neden işliyorsun? Niye cumayı terk ediyorsun? Neden balık avlıyorsun deyip davet yapan. Bunlar denize çıkınca o davet edenler diyor ki artık siz günah alenen yapıyorsunuz. Gizli değil. Yani bu günahı alenen yapıyorsunuz. Seninle bizi var aramızda artık sizlerle bir set çekelim. Çünkü Allah'ın belası gelirse biz de aranızdayız, biz de uyarız. Bir duvar örüyorlar. Rabbimiz böyle buyuruyor. Oradan sadece bir kapı. Kapı da kendi taraflarından açılıyor. Yani bunlar bize düşmanlık yapar. Ansın'ı saldırır öldürür diye kapı açıyorlar ve sadece davet için aralarına giriyorlar. Bir gün ses seda kesiliyor. Karşıdan ışık yok. Korkak korkak kapıyı açıp geçiyorlar ki onların hepsi maymun olmuş. Kimler Günah işleyenler ve mani olmayanlar. Bugün biz Muhammed ümmeti ayağa kalkamıyorsak davet etmediğimiz için. Doğru olan dini haykırmadığımız için. Adam çıkıyor karşıya, hutbe bozuk. Doğrusunu yaz. İman bozuk. Sen geç. Doğru ol. Yani getirdiği her şey akli. Cuma her yerde kılınmaz. Cuma bir nedir? Mescit namazıdır. Alenen 5 vakit namaz kılınan bir yer olmadığı müstetti cuma yapılır orada Kılınmaz. Yani orası halkın mescit edildiği bir yer. Şimdi burada cuma kılınır mı? Hı. Neden kılınmaz? Tamam. Namaz kılınır ama cuma kılınmaz. Cuma'nın şartlarından birisi senin Müslüman olman. ikincisi bağlı olma. Üçüncü de mescitte kılma. Bunlar nedir? Cuma'nın şartlarındandır. Bu şartların dışına çıkıp da birileri bir şey koyuyorsa, kim bizim işimizde evretmediğimiz bir şey yaparsa nedir? Evet, tut, tut, tut. Eğer namaz gibi olsaydı ki, geçen hafta namazı anlattık hatırlarsanız, ezanı duyup da namaza icabet etmeyelim, yani cemaate gitmeyelim namaz yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar ağır şeyler var mı? Beş vakit namazda var. E peki cuma olursa bunu olur. Demek küçük mü daha ağır olur. Yani. Onun için bu yeri şurasıdır. Şurada halledilecek bir meseledir. Zemininden bir mesele alınıp da şuraya konursa orada halletmemiz mümkün değil. Yani edilleği şeriyemiz bizim Kur'an ve sünnettir. Zan ifade etmeyendir. Zan ifade eden bir şeyi edilleği şeriye edinirse hiçbir meseleyi, yani cuma meselesini halledemeyeceğimiz gibi, hiçbir meselemizde ne yapamayız? Halledemeyiz. Çünkü biz insan olarak, fıtri olarak, münakaşaya, cedele gayet müsait insanlarız. Ve çok rahatlıkla kendi işimize gelen doğruyu tercih eder ve onun müdafasını yaparız. Ama gideceğimiz merci, zan, ifade ne yapmayacak? Etmeyecek. Kesin olacak Allah'tan ve onun Resulundan olacak. Bunun dışında bir insana, bir alime gitsek, alim eşittir, İslam dini dememiz mümkün mü? Değilse o zaman bir alimle bunu ne yapamayız? Halledemeyiz. Ama alimle şöyle hallederiz. Elbette ki ilmimiz kısır olur. Usul, kaide, edep, dinde bilmeyebiliriz. Alime müracaat ederiz. O da Allah'ın dininden, Resulullah'ın sünnetinden bize ne yapar? Deliller getirerek meselemizi çözer. Biz alime muhtacız ama böyle muhtacız. Öbür türlü o alimin sözünü alırsak öbürünü reddedecek mecalimiz ne yapmaz? Kalmaz. Yani bir bölünmeyi kabul ettiğin zaman, mezhepleri hak olarak kabul ettiğin zaman bir şiayı reddedemezsin. Birisi geldi mesela selefim diyen geçinen ben alim olarak görmüyorum. Gerçi beni de gören yok da. Ee, alimlik taslayan diyor alimler bilmem ne şeyinin de şeyi olmuş temsilcisi dört mezhebin hak olduğunu ve levh-i Allah'ın yazdığını söylüyor. O zaman sen Ayşe annemize de zinakar diyorsun dedi. Ebu Bekir Ömer'e de iki şeytan diyorsun. Olur mu dedi ya? E sen birinin görüşünü kabul ediyorsan öbürünü reddedecek ölçünü bana bir söyler misin? Sen kendi doğrunu kendi ne yapıyorsun? mi söylüyorsun. Naslan ne yapmıyorsun? Getirmiyorsun. O zaman karşıdakinde edecek sende ne var? Bir mecal yok. Kabulde de ölçün yok. Reddede de ne var? Ölçün yok. Onun için kardeşlerim cuma meselesi gayet basittir. İki rekattır. Öğlenin zamanında kılınır. Önünde sünneti yoktur. Dileyebildiğin kadar eğer sabah namazından ayrılmadıysan İki rekatta bir selamda namazı vardır. Arkasından iki ya da dört rekat sünneti var. Bu kadar basittir yani. Anlatır geçeriz. Ama bu meseleyi bu kadar büyütüyorlarsa şeytan Müslümanları gavur yapmak için. Üç cumayı terk ederse ne yapıyor? Yürürleniyor. Onun için. Bayram namazını terk edersen gavur olursun demiyor. Dinimiz bak nafile bir şeyi terk edersen demiyor. Ama Cuma ne diyor? diyor. Öyleyse bu meseleye ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Cuma meselesi hakikaten bu yönlü hem içimizde hem dışarıda çok çok neye uğramış? Sekteye uğramış. Hatta şu zuhur ahı namazının çıkma sebebini hiç okudunuz mu? Oturmuş ülemamız her mesele bitmiş. Tartıştıklarına bak ya diyor burası İslam beldesi değil. Darül İslam değilse cuma far değil. Darül harp de cuma olmaz. Darül İslam'da olur. Ne çıktı? İki kayıda çıktı. iki kelime. Darül İslam, darül harp. Darül İslam hukuku ayrı, darül e, küfür, harp hukuku nedir? Ayrı. Ayrı da ayrı olduğu yerler var ama ibadetlerde değil. Korkun varsa gizli kılabilirsin. Ali'ne namaz kılmayabilirsin. Ama bu cuma ile değil, genellikle alakalı meseleler. Yürüyerek de ima da içinde ne yaparsın? Namaz kılarsın, korku namazında göreceğiz. Ne yapıyor? Bakara 239. ayette yeryüzünde eğer korku varsa yürüyerek binitli, binitsiz ne yaparsın? İma namazı bir vekat kılarsın. Selamete çıkınca Allah'ın sana bunu öğrettiği için Allah'a ne yaparsın? Hamd edersin. Bu geneldir bu ifadeler. Ama cumaya bunlara has ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. İşte cuma meselesinde de işte darur harf demişler. Akliye gidiyorlar ya. İşte burada ne yapacak? Cuma düşüyor. İyi de farciyeti ağır basıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Düşünmüş ulema çaresini bulmuştur. Babalarının şeyi ya dükkanı işte birisi şu köşeden su aksın, şurası çiçekli olsun yok işkembeli olsun, çeşitli olsun çorba yapıyorlar ya oturmuşlar çorbayı yapmışlar, en son tuzunu atmışlar, demişler ki Allah'ım asa cuma beğenmedin mi? asa öğlen hangisini alırsan demişler, işi bitirmiştir yani cuma'yı da kılmışlar, Zuhr ahır diye de, hani şüphe var ya evet. İslam hakim değil kabul, olmaz. kabul da olmuyor ya Bak biri de bunlar ne yapmışlar, bu müşkülata girmişler ve bugün cuma kılanlar her türlü bidatı aynı anda ne yapıyorlar? Üçüyorlar. Hatta öyle fetvaları var ki bir adam demiş ki eğer demiş ben şu ağaçtan inersem şöyle şöyle olayım. Yemin etmiş ağaçtan inememiş. Adamı eşeğe bindirmişler. Alimin işte yanına getirmişler. İşte, ha, demiş ki adam eğer ben şu işi yaparsam işte domuzun sırtına binip bir caminin etrafını şöyle bir turlayın. Hanefi mezhebinin fıkıh kitabında yazıyor bu. Yani gözlerimden okuduğum için naklediyorum. Nerelere gelmiş? Zuhur ahır babını açarsan orada yazıyor. Alimin birine gelmişler. Ne yapalım ne yapalım ben domuza binip nasıl bir dolaşayım bir caminin etrafına? O kolay demiş. Sen cuma günü kapının dibine otur. Hoca selamı verince farzı kılıp ilk kaçanın sırtına bin daha ne olduğunu anlamadan sen caminin etrafına bir tura senin yevinin yerine gelir. Yani namaz kılan, cumayı kılan bir adamı domuz sıfatına kadar indirmiştir. Bunu Hanefi'nin fıkıd kitabında bulursunuz. Yani cumada düşünün bu kadar müşkülata insanları ne yapmışlar? Sokmuşlar ve bidat olan bir namazı kıldırabilmek için seni neredeyse domuz suretine sokmuşlar. Yani düşünün bu kadar meseleleri sokmuşlar. Neden sokmuşlar? Zan girmiş, akıl girmiş, bunlarla din öğrenilirse herkes şapur şapur ne yapar? Aha işte bu sene kurbanda bir tane salak çıktı. Ne dedi? Hilal bizim burada görülmemiştir. Falan yerde görülmüştür. Biz bugün ne yapmayacağız? Bayram etmişti. Bir salağın peşine herkes düştü. Türkiye'den hiç kimse neredeyse ne yaptı? Diyanete uyanlar kurbanı ne yapmadı? kesmedi. Akıllar mı naslan mı gitti? Hangisinden gittin? Akıllar. Aynı cuma meselesine gidenler de böyle akıllar gider. Gidin mesela bir ile orada müftü vardır bu bidat der. Sadece farzı kıldırır. İki dekat sünneti vardır, Bu da diyanetin müftüsüdür. Bir yere git kılmazsan domuz olur der. Bu da diyanetin müftüsüdür. Yani zan girmiştir. Orada zan mı galibi almıştır? Burada bu. Doğrusu nedir? Doğrusuna biz bir girelim inşallah. Böyle bir mukaddimeden önce. Sonra. Cuma Müslümanlara nedir? Fardır. Müslümanlar Cuma'ya teşvik edilmiştir. Bu ibadete önce bir hazırlık vardır. Doğru mu? Bunun namazın bir vakti vardır. Cuma'nın bir ezanı vardır. Bu, bu bizim bileceğimiz başlıklar bunlar. Cuma'da ne vardır? Bir hutbe vardır. Hutbe ayakta verilir ve hutbe ikiye ayrılır. Hutbede dua vardır. Duada ellerin şekli vardır. Hutbede kısa tutulma vardır. Hatip hutbedeyken Kur'an okuması vardır. Hatip'ın hutbede zorunlu durumlarda ne var? Kesmesi vardır. Hutbe esnasında hiç kimsenin rahatsız edilmemesi vardır. Yani birine sus bile ne yapamazsın diyemezsin. Hutbe okurken Konuşmama vardır. Ama bizim Hacı Bayramı esnafıysa her şey serbesttir. Hutbe okunurken ne yapılır? Sadece tahiyat-ül mescit namazı kılınır. Cuma namazı kimlere gereklidir? Cumanın telkinin caiz olduğu özürler nelerdir? Cuma'dan önce kılınan sünnet namazı var mıdır? Cuma'dan sonra kılınan sünnet namazı var mıdır? Cuma namazında özellikle okunan sureler var mıdır? Bayram ile Cuma aynı güne denk gelirse ne yapmak gerekir? Bizim öğreneceğimiz ana başlıklar neymiş? Bunlar. Evet. Şimdi girelim meselemize. Allah Resulü İslametü Vesselam Bukhari ve Müslim'in naklettiği rivayette bazı toplulukların sonu Cuma namazlarını terk etmeleri veya Allah'ın onların kalplerini mühürlemeleri ile olacak. Sonra da bunlar kafirlerden olacak. Bu bahsedilen topluluk kim? Bizim içimizden çıkan. Yani inandım diye insanlardır. Allah bizi de neslimizi de onlardan eylemesin. Amin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette kardeşlerim. Cuma namazını aleyhissalatü vesselam'dan kılardık. Sonra duvarların henüz gölgelenecek kadar gölgesi yokken namazdan dağılındık. Yani Cuma ne zaman kılınırmış Öğlen namazının vaktinde kılınmış Evet. Ve kişinin namazı uzun, hutbesini kısa tutması anlayış, zeka ve bilgisine işaret eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Kaf Suresini okumayı çok severdi. Hatta sahabelerin çoğu e, Kaf. Ben e, bu sureyi hep cuma günü Allah Resul'ün bu sureyi okumasından öğrendimdir. Hatta hutbe şeyde, cuma'nın farzında. Hutbede mi? Hutbede mi diyor? Ben diyor ondan öğrendim diyor. Öyle. Olabilir. Olabilir. Yani cuma günü Hutbesinde, e, evet, hutbe de doğru. Hutbe çık, vermeye çıktığımda diyor, bunu okurdu diyor, doğru, doğru ona razı olsun. Evet. Evet, evet kardeşlerim, Cuma Müslümanlara neymiş? Fazmış. Vallahi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Ebu Dawud'ta gelen rivayette, Cuma ezanını duyan her Müslüman'a Cuma namazı nedir? Faz. Bu umumen geliyor. Yani husus olarak kadın çocuk düşüyor ama umumen gelen ifade neymiş? Ezanı duyan Cuma'nın ezanını duyan her Müslüman'a Cuma namazı neymiş? Farz. Öyleyse Müslüman'ın Cuma'da ne yapması? Çok duyarlı olması gerekiyor. Ve aynı babta Bukhari, Müslüm ve Ebu Davut çok detaylı alıyor bu rivayetleri. Onun Cuma babına bakarsanız kadın, çocuk Yolcu sadece bu harde gelir, orada bulursunuz. Hasta, köle, hava şartları soğuk, işte yağmur var, soğuk var, çamur var, sis var, korku var. Bunlar Cuma'ya nedir? Manidir. Ve bayram namazları babına bakarsanız, iki denk geldiğinde biz her ikisinde kılacağız. Sizlere sadece bayram namazı kafidir diyerek Cuma'nın ne yaptığını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düştüğünü ne yapmıştır? söylemiştir. Kardeşlerim Cuma ile alakalı fazileti ile alakalı çok rivayet gelir. Yani çok önceden gelen işte bir öküz, bir deve, işte bir dana, bir tavuk, en son yumurta, en son hutbe olduğumu melekler defteri kapatır, oturur ne yapar? Beraber hutbeyi dinler diyor. Cuma'ya ne kadar erken giderseniz o kadar nedir? Faziletli bir şeydir. Ve Allah Resulü ve Vesselam, Cuma'nın öyle bir saati vardır ki diyor, kim o saate denk gelirse, Allah onun dileğini muhakkak yerine ne yapar? Getirir diyor. Cuma ne zaman başlar, ne zaman biter. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, Vallahi o şu saattir, Vallahi bu saattir diye birçok ifadeler ne yapmıştır? Gelmiştir. Cuma bir akşam namazıyla başlar, bir akşam namazıyla ne yapar? Biter. Bir gün öncenin akşam ezanı girmişse, Cuma ne yapmıştır? Girmiştir. Öbürünün ikincisi çıktı mı, Cuma'da ne yapmıştır? Çıkmıştır. İşte bu arada ne arıyorsan ara. Yani bütün rivayetleri topladığım için söylüyorum. Çünkü Allah bunu ne yapmış? Gizlemiş. Resulullah dahi ne yapmamış? Bildirmemiş. Şu saat ne, ne yapmamış? Dememiş. Öyleyse bizim de vay namaz kılınan o saattir. İşte imam hutbeden hutbeye çıktığı, namazdan selam verdiğinin arasıdır. Bunların hepsi nedir? Zandır. Yani yorumdur. Öbür söze de nedir? Açıktır. Öbürü dese ki bu ikindiye kadar vakittir. Hayır diyebilir misin? Diyemezsin. Öbürü dese ki sabah namazının selamından işte öğlenin namazının çıkışına kadar hiçbirini ne yapamazsın? Reddedemezsin. Cuma günü diyorsa, Cumanın öyle bir saati diyorsa, naslan daha şu saat demiyorsa, Cuma gününün saati bizde ne yapmıştır? Gizlenmiştir. Saada ne yapardı? Allah onlardan razı olsun. Ebu Davud'da gelen ifadede kardeşlerim i̇bn Ömer naklediyor. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı e, Cuma günü sabah namazını kıldı mı mescidde ne yapmazdı? Çıkmazlardı. Bileye bildiğiniz kadar iki rekatta selamdan bir namaz vardır. Cuma'nın önünde. Yani hani gidince iki rekat veya dört rekat kılıyorlar böyle bir namaz yok. Ama sabah namazından itibaren Mescide gitmişseniz dilediğiniz kadar isterse yüz rekat kılın. İkişer ikişer rekatta bir selamla ne varmış? namazlar. Bu Cuma'nın sünneti bu işte. Cuma'ya gittin. Erken gitmeye e teşvik var mı? Var. Cuma'ya giderken ne yapıyorsun? Gusül akdesti almak nedir? Sünnettir. Elbisenin en güzelini giymek nedir? Sünnettir. Güzel kokuları sürmek nedir? nesip ama soğan, sarımsak, tırasa gibi şeyler yiyip yani eziyet verecek, insanları e, tiksindirecek, yanından e, kaçmasına sebep olacak bir kokuyla ne yapmayacak? Gitmeyecek. <gülüyor> Selamlar Allah'ın Tabii burada şunu da söyleyeyim. Bazı ihtiyarlar var ki soğan sarımsak yemelerine gerek yok. Kara kedimidir, ne kedimidir bir koku var. Onu sürdüğünü camide durulmuyor zaten. Yani soğan, sarımsak yemiş, onu sürmüş. Burada güzel koku, koku sürdü de geldi. Sana güzel olan değil. Milleti de o koku ne yapmayacak? Allah Resulü diyor kokuyu reddetmezdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç şeyi reddetmezdi. Burada koku değil, güzel koku. Güzel koku, güzel. Yani seni kaçıracak, burnunu girecek koku nedir? şey kokharzaden de kokusu var. Ama adamı ne yapıyor? Götürüyor. Evet. Cumaya Müslümanlar ne yapılacakmış? Fişvik edilecek. Ve çocuklar da ne yapılacak? Cumaya götürülecek. Onlarda onun faziletinden alınacak. Demek ki kardeşlerim her şeyin bir hazırlığı olduğu gibi Cuma'nın da neyi var? Bir hazırlığı var. Bir bedenen, bir de ruhen bir hazırlık var. Yani cuma Allah'ın bize vermiş olduğu nedir? Bir lütuftur, bir bayramdır. Yani cuma Müslümanların nedir? Bayramıdır. Bak kaç tane topluluk cumayı ne yaptı? Reddetti. O bize Allah'ın neyi bir lütfu. Bizse bugünü ne yapacağız? Bayram ilan edeceğiz. Gerekirse o günümüzü tatil yapıp boşa çıkaracağız. Ama yaşamış olduğumuz toplumda toplum İslam'la müşerref olmayınca her ne kadar %99 buçu Müslüman deseler de yaşantıda bu nedir? Yok. Görünüşte bu nedir? Yok. Hadi Cuma'yı tatil edin de ben sizin hakikaten Müslüman olduğumuza en azından ne yapayım? Bu yolda gittiğinizde bir kanaat edeyim. İnanayım demeyeyim bir kanaat edeyim. Beni de kandırın. Ama Cumartesi, pazarı, tatilde bayram ederler. Noel'i bayramda her yerde kutlarlar ama Cuma'ya geldi mi Cuma'da hiç de nedir şeyleri yoktur. Hatta özel sektörde bile adamı Cuma'ya ne yapmazlar? Göndermezler. İşte bir Müslüman kendisini ne yapacak? Bedenen de, ruhen de hazırlayacak. Hatta birçok yerde gittiğimde ben Cuma kılarım dedim. Gidemezsin. Diyor. Çalışmak bir ibadet diyor. Evet çalışmak da ibadet de Müslüman olduğun müddetçe. Ama Müslümanlığını koruyamıyorsan sen de bir ibadet ediyorsun ama neye ibadet ettiğin ben çok. Evet bu ibadete hazırlık neymiş? O günü boşaltma. Sabah namazından sonra mescitten çıkmama inşallah Allah o günü de nasip Gusül abdesti alma, güzel elbiseler giyme ve güzel kokuları ne yapma? sürme ve mescide erken gitme ve orada hutbeden dinleme, Müslümanların halleriyle ne yapma? Hallenme. Cumanın bu ön hazırlığı. Cuma namazının vakti ise kardeşlerim, öğlen namazının nedir? Vaktidir. İmam Nesey'de gelen bir ifadede, bir gün çok sıcak bir günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikindiye kadar Cuma'yı ne yapmıştır? Tehir etmiştir, serinliğe bırakmıştır. Çıkmıştır. Cuma'yı kıldırmıştır. Arkasından da ikindiği ne yapmıştır? Cem yapmıştır. Bu demek ki Cuma namazının vakti neymiş? Öğlenin vakti. O vakitte ne yapılıyor? Kılınıyor ama sıcak. Herhangi bir şey varsa ikindiye kadar da ne yapılıyormuş? Tehir edilebiliyormuş. Ama vakti neymiş? Öğlen namazının vakti. Bunu İmam de bulabilirsiniz. evet Cuma'nın bir ezanı vardır. Ee, belli zaten. <gülüyor> Alışveriş. Ee, yok. Şimdi konuşmaya başladık. Evet. Cuma'nın e, bir ezanı vardır. Ezan da nedir? Cuma'nın ee, bir Aslında Allah hepimize hayır versin, anlayışımızı düzeltsin, her türlü vesveseden, kötü duygulardan arındırsın. Kardeşlerim, Cuma'nın birinci, ikinci, üçüncü ezanı diye bir ezanı yoktur. Cuma'nın bir ezanı vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ayağa kalkmadan yani hutbe vermek için beni ayağa kalktığını görmeden ya Bilal ezanı ne yapma? Okuma dediği yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cumada hutbeye çıktığı saatte ne yapılır? Ezan okunur. Ezan buradadır. Aslında buradadır. Ama bizde bir, bir ezan okunur. Öğleniz vaktinde. Öncesine... Sonra Oraya girmeyeceğim bidatlara sonra geliyor. Ezan okunur. Camiye gelinir. Hemen millet bir namaz kılar. Dört tüket. Oturur. Sonra müezzin bir şeyler söyler. E, Kadırgaçya'ya çıkar. Şican, şey, namaz kıldırma manueli hutbeye çıkar. Oradan birisi ne yapar? Ezan okur. Ondan sonra hutbe verilir. iner. Doğru olanı İmam hutbeye çıktığı zamandır. Ezanın yeri neredir Oradır. Doğru olan budur. Yani biz doğruyu öğrenelim. Kim çıkardı, ne zaman çıkardı, nasıl çıktı oraya girmek istemiyorum. Ucu bazı yerlere gidiyor, oraya gitmek istemiyorum. Ama ezanın yeri burasıdır. Sela ise selanın dinde hiç yeri yoktur. Ne de, ne diride, ne cumada, ne yatsıda, ne de başka bir şeydi bayramların arifesinde. Yani selanın dilde hiçbir yeri yok ve hatta belki Arapça lafızlar bize çok güzel gelebilir kulağımıza. Onu şöyle bir karşılıklarını bir yazın bir kağıda aynı adamın okuduğu gibi okuyun gülersiniz. Yani bir manası da yok öyle bağırarak okuduklarının, böyle makamlıca oturup okuduklarının Şöyle Türkçelerini bir yazın. Ne demek istediğimi anlarsın. Ama ezandan daha çok insanların rağbet ettiği de nedir? Seladır. Verme. Adam yerine boyunmaz. İstersen sıkıysan bir Cuma'nın selasını hadi sıkıysan verme. Hiç dinde yeri de nedir bunun? Yoktu. Ne zaman çıkmıştır? Ben çıkarmadım. Çıktığı zaman da hiç merak etmedim. Ama ben çıkarmadım. Yani. İslam'da da bu yok. Evet. Ee, hutbe ayakta verilir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıktığında Allah razı olsun hatırlattığı için Kaf e, Suresini okuyor. ve Bu sureyi okuduktan sonra hitap ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın Ahmet bin Hambel'den gelen bir rivayette Cuma günü hutbe verirken konuşan kişi Büyük kitaplar taşıyan eşek gibidir. Ona sus diyenin de cuması yoktur. Yani konuşan eşek gibidir. Ona sus diyenin de cuması yoktur. Yani hayrı nedir, sevabı yoktur. Sus da demeyeceksin. Onun cezası ayrı, onun cezası. Sen hiç şeyini ne yapmayacaksın, bozmayacaksın. Yani cuma günü imam hutbe verirken arkadaşına sus desen dahi bu bile gevezelik yapmış olursun. Hiç karışmıyorsun. Ama bu demek değildir ki Cuma'nın evvelinden veya Cuma'nın sonrasında ona ikaz yapma manasında da ne yapmıyor? Gelmiyor. Cuma'dan sonra gel arkadaşım bak bu Cuma bakın hutbede nedir? Namaz hükmündedir. Böyle böyle de nedir? Naslar geliyor. Bak gel bunları sana okutayım. Sen buralara ne yap? Duyarlı ol deyip karşıdakini ne yapma? Uyarmak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazında birinci rekatta Cuma ikinci rekatta ise münafıkın surelerini ne yapmıştır? Okumuştur. Ve Cuma'nın hutbesinde bile olsa birisi geldiğinde ona iki rekat e, tahiyat-ı mescit namazını kılmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Tahiyat-ı mescit namazı kerahatı yoktur. Mescide geldiğinde oturacaksa bir insan muhakkak onu ne yapması, kılması gerekir. Evet, hutbe nedir? Cumanın şartlarındandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ısrarla devam etmiş. Hutbeyi hiçbir zaman ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Bu da Cumanın rükmündendir. Terk edilmeyen nedir? Rükmündür. Hatta farz rükmündedir diyebiliriz. Allah Resulü'nün sallallahu ve her sohbete başlarken söylediği sohbetül hace duasını muhakkak okumuştur. Yani innel hamdülillah diye başlayan bunun sohbetini ne yapmamıştır? Başlamamıştır. O da onun nedir? Sünnetlerindendir. Allah Resulü'nün sallallahu ve onu ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Evet. Cuma'nın hutbesinde hem dua vardır hem nasihat vardır, hem de Kur'an ayetleri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ayakta vermiştir. İki hutbe dememiz şeyi, azıcık oturmuş yani hutbelerin arasında, sonra tekrar kalkmış, ne yapmıştır? Bir hutbe daha vermiştir. Ve hutbeden indikten sonra da kâhmet getirilmiş, namazını ne yapmıştır? Kıldırmıştır. Kılmıştır. Evet. Hutbedeki o anki artık Müslümanlara verilecek neyse, vaaz, nasihat, durum neyse onun üzerlerinde ne yapmıştır? Durmuştur. Ama ve Vesselam'ın namazı uzundu, hutbesi her zaman neydi? Kısardı. Evet. Ee, ama birisi hutbedeyken gelip de zarı bir şey olmuşsa, mesela bir adam gelip dinini öğrenmek istemişti. Allah Resulü demirden bir sandalye alıyor. Sağ ikindi vaktine kadar adama dinini anlatıyor. Sonra hutbenin kaldığı yere devam ediyor ve iniyor cumayı kıldırıyor. Bakın ikindiye kadar bir seferde böyle kaldığı nedir? Vardır. Zarri bir şey olduğunda ne yapıyor? Kesiyor. Herhalde şimdiki olsa camide kimse kalmaz. Gider herhalde. O hutbeden yani geri inip çıkıyor. Ama bunda ikindiye kadar adamı dinini öğretiyor. Belki bir daha diyor dek gelmeyebilir. Adam dinini sordu. Ben ona ne yaptım? dinini öğretsinler. Evet. Hutbede kardeşlerim dikkat edilmesi gereken hani kıldır şey namaz kıldırma memurları çıkıp da böyle dua ediyorlar ya. Allah Resulü'nün duası nasıldı? Parnağını oynatırdı diyor. Bu kadar Müslüm'de rivayet var. Allah bu yerleri kırsın. O diyor hutbede nasıl dua ederdi? Sadece parnağını ne yapardı? Şahadet parnağını oynatırdı. Böyle elini atmazdı, açmaz Açmazdı diyor. Evet. Başka <gülüyor> Cuma'nın Cuma namazı kadınlara farzdır. Ebu Davut'un 1139 noldu rivayeti. Allah verim yanlış hatırlamıyorsam. Bir bayram namazı günü diyor. Hava çok yağmurluydu. Biz falanın diyor ahırı büyüktü. Orada toplandı kadınlar topluluğu. Ömer'in sesi gürdü diyor. Allah Resulü diyor Ömer'i bize gönderdi. Bayram namazında Allah Resulü'nün yaptığı hutbeyi bize nakletti. Bunların içinde biz kadınlara cenaze namazının ve bayram namazının farz olmadığını, şey, e, cenaze namazının ve cuma namazının bize farz olmadığını anlattı. Bu da o emirlerin, nasihatların içinde vardı diyor. Fars olmasa bile kadın cumayı yapabilir? Kılabilir. Cenaze namazını kılabilir. Fakat bunlara nedir? Fars değildir. Fakat dilerse kılabilir. Mani nedir? Yoktur. Hatta Anadolu'ya giderseniz yaşlı kadınların caminin girişleri farklıdır. Girip Cuma'yı kılıp oradan ayrılık gittiğini görürsünüz. Bunda da bir sakınca yoktur. Ama farz nedir? Değildir. Evet. Cuma'dan önce kılınan sünnet namazı diye bir namaz yoktur. Ama giderseniz işte Pahyat-ı Mescid namazı nedir? Vardır. Atkest <Gülüyor> namazı nedir? Vardır. Fakat arkasından iki ya da Dört rekat sünneti vardır. İster iki kılıp, ister dört rekat, ister mescitte, ister iş yerinizde ne yaparsınız? Kılabilirsiniz. Evet, iş yerinizde kılmak sizin için nedir? Daha faziletlidir. Evet kardeşlerim, cuma ile bayram namazı da aynı güne gelirse, biz her ikisinde ne yapacağız? Kılacağız. Siz ne yaparsanız yapın demiştir. Cuma gününün sünnetleri var mıdır? Vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bir şey tavsiye etmiş midir? Etmiştir. O günler çok sararci selam getirilir ve Keyif suresini okumak o gün Cuma'nın sünnetlerinden bir sünnettir ee, ve çok çok o günün e, e, makbul olan bir günü olmasa sebebiyle dua'nın kabul edilecek bir saat olmasa sebebiyle. Cuma günü çok çok dua etmekte nedir? Vardır. Duayı, istifarını yapmayın o gün. Terk etmeyin. Allah Cumanın hayrını, bereketini alanlardan eylesin. Mevlaya Benim anlatacağım bunlar vakit olduğu için fazla uzatmak istemiyorum. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü la ilaha illa ente, estağfiruke ve etûbîlî. Elhamdülillahi rabbil